An أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه إمام بخاري ومسلم بيرلكته متفقان bir الله عنه روايته الله تعالى يغار الله kıskanır. Ve gayretullahi te Allah teala Allah Teala'nın kıskanması şudur en ye'tiyel mer'u ma allahu aleyhi ee, bir kulun Allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyi işlemesine işlemesine muttali olması buradaki kıskançlık beşeri bir duygudur beşeri bir haldir ve e, bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın e, Cenab-ı Hak'tan sadır olduğunu düşünmemiz muhaldir. Cenab-ı Hak böyle e, bir şeyin kendisinden sadır olmasından münezzehtir. Kıskançlık e, beşeri bir haldir ve arızı bir haldir. Cenab-ı Hak bu türlü şeylerin kendisine hulul etmesinden kendisine sirayet etmesinden münezzehtir. O bir halden başka bir hale geçmez, bir durumdan başka bir duruma geçmez. Sevinmez, üzülmez. Sevinçliyken üzülmez. Gazaba gelmesi, öfkelenmesi vesaire anlamında rivayetler de var, ayetler de var. Hatta bu arızı haller Cenab-ı Hakk'a bizim bildiğimiz anlamda arız olan şeyler değildir. Bunların her biri bir mecazdır. Cenab-ı Hak'ın e, öfkelenmesi, gazaplanması, gazabına müncer olan şeyin neticesinde azabının gündeme gelmesi demektir. E, hatta bazı hadislerde Cenab-ı Hakk'ın güldüğünden bahsedilir. Efendimiz'den gelen sahih hadisler var böyle. E, ve ulema buradaki gülmeyi de rıza olarak açıklıyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize bir gün bir adam gelmiş e, demiş ki ya Resulallah benim e, yabancıyım gidecek bir evim yok yiyecek bir lokma ekmeğim de yok bana bir şeyler yedir. Efendimiz de benim yanımda da bir şey yok buyurmuş ve sahabeye dönmüş demiş ki bu kardeşimizi kim götürüp misafir edecek evinde kim yedirecek? Birisi ben götürürüm ey Allah'ın Resulü demiş. İmam Bukhari'de geçiyor bu rivayet. Ee, gitmişler beraber evine sahabinin. Hanımına demiş ki misafirimiz var Efendimiz gönderdi. Evde yiyecek ne var? Ee, i̇nşallah mahcup olmayız. Hanımı demiş ki çok az bir yiyecek var. Çok az çocuklara yetecek kadar onlara ayırmıştım o zaman diyor, sen çocukları erkenden yatır bize de sofrayı koy lambayı yakayım derken kazara söndürmüş ol elinden düşürmüş ol karanlıkta yemek yiyelim yemek yiyormuş gibi yapalım biz o yesin çocukları erkenden yatırıyoruz sahabi, e, hanımı ondan sonra sofrayı koyuyor ve lambayı söndürüyor Oturuyorlar sofraya, onlar ellerini ağızlarına götürüyorlar. O aç misafir de yemek yiyor ve doyuyor zaten onun doyacağı kadarmış. Sabahleyin geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Efendimiz buyuruyor ki sahabeye hitaben Allah Teala bu kardeşinizin akşam evinde cereyan eden hadiseden ötürü güldü. Dahike fiili geçiyor. İmam Bukhari diyor ki buradaki dahikeden maksat razı oldu demektir. Allah bu kardeşinizden razı oldu. İşte bu türlü fiiller ayetlerde, hadislerde geçer. Bunlar mecazdır. Buradaki kıskançlık da mecazdır. Ee, bunu Cenab-ı Hakk'ın kulunu esirgemesi anlamında anlamak lazım.